Albatros'un Anısı Merhaba, ben bir Albatros'um. Hiç yere konmadan çok uzun mesafeler boyunca uçabilen bir su kuşuyum. Bu yüzden okyanuslar tam bize göre yerlerdir. Bizler ailemize çok düşkün hayvanlarız. Onları her türlü zarardan korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Okyanus sahillerinde yuva yapmaya uygun, güvenli bir yer bulmak için günlerce araştırır, yorgunluğa aldırmadan, Uzun uzun uçarız. Yine böyle uzun bir araştırmadan sonra yuvalarımızı güzel bir okyanus kıyısına yapmıştık. Eşlerimizi de yuvaya yerleştirip yumurtlatmıştık. Anne albatroslar tam 75 gün boyunca yumurtaların üzerinden kalkmayacaklardı. Çünkü yumurtalar gerektiği kadar sıcak tutulmazsa soğuktan donabilirdi. Anne albatroslar biricik yumurtalarımıza sıkı sıkı sarılarak onları ısıtmaya çalışırken Bizler de anneler aç kalmasın diye okyanus üzerinde saatlerce uçarak yiyecek arayacaktık. Ne yazık ki yiyecek bulmak her zaman kolay olmuyordu. Bazen günlerce yiyecek arıyorduk. Yine böyle günlerden biriydi. Uzun zamandır kanat çırpıyorduk. Fakat bir tek balık bile bulamamıştık. Hava öyle fırtınalıydı ki bütün balıklar da suyun derinliklerine kaçmıştı. Derken bir arkadaşım şuraya bak dedi. Bir sürü balık. Bir balıkçı teknesini işaret ediyordu. Tekneye çekilen ağ balık doluydu. Arkadaşım yaşasın diye bağırdı. Sonunda balık bulduk. Ben hızla ağa doğru alçaldım. Ağ Sonra tekrar yükseldim. Ama bu çok tehlikeli dedim. A yakalanabiliriz. Arkadaşım eşlerimizi düşün dedi. Onlardan ayrılalı tam üç gün oldu. Açlıktan ölebilirler. Arkadaşım haklıydı. Balıkçıların ağından balık almaktan başka çaremiz yoktu. İkimiz birlikte ağ doğru alçaldık. Ben birkaç balığı gagamla yakalayıp tekrar yükseldim. Fakat arkadaşım yanımda değildi. Aşağı bakınca bir tane göreyim. Onu ağa yakalanmış vaziyette gördüm. Bu korkunçtu. Güçlü bir çığlık atarak etrafımdaki kuşlardan yardım istedim. Fakat hiçbiri ağlara yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ağa yakalanan arkadaşım bana doğru seslendi. Geriye dönmelisin, geriye. Benim ailem sana emanet. Güçlü ve üzgün bir çığlık atarak oradan uzaklaştım. Hem ağlıyor hem de onun eşini de yiyecek taşımalıyım. İki yavru Albatros'un dünyaya gelmesine yardımcı olmalıyım. Üzerime aldığım sorumluluğu yerine getirmek için çok çalıştım. Çok uzak mesafelere uçarak balık topladım. Albatros arkadaşımın işi beni her gördüğünde yanımda işini aradı. Sonra üzgün gözlerle başını öne eğdi. Çok yorulmuş ve zayıflamıştım. Artık gücümün tükendiğini hissettiğim günlerde minik albatroslar yumurtalardan çıktılar. Onların dünyaya gelişiyle ben de kendimde yeni bir güç buldum. Hem artık annelerle birlikte yavruları besleyebiliyorduk. Günlerden bir gün çok ilginç bir şey oldu. Bir uçak gelerek birçok albatrosu yaşadığımız yerin üzerinde serbest bıraktı. Yuvamızda bir süp bizim beni beklediğini nereden bilebilirdim? Ben her zamanki gibi yuvama dönüyordum ki gözlerim iki kanatla kapandı. Bir ses, bil bakalım ben kimim? dedi. A ama bu ses, bu ses ağlara takılan dostum albatrosun sesiydi. Birbirimize sarılırken şaşkınlığım hala geçmemişti. Nasıl olmuştu da kurtulmuştu. Bize uzun uzun maceralarını anlattı. Meğer balıkçılar onu götürerek bir hayvanat bahçesine satmışlar. Oradan da hayvan severler onları alarak servis bırakmışlar. Bana defalarca teşekkür etti. İşte şimdi uçma zamanı. Bizi bekleyen çok uzun bir yolculuk var. Hoşçakalın.